الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا هداه الله وما توفيقي عصام إلا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شيخ الأنبياء محمد الله مصلح Allahü Aleyküm ve aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Ve ve illa, daya, <ov> <ik> Allah memenfurani bil Kur'an al-azim. Tebariklena fihi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hassantukum bil hayyil kayyumin allazi la yamut. Ve la yafiku ankum şû evla hamle ve la kuvvet illa billahi aliyil azim. Mübarek cuma gecesinde Allahu teala ve tekked sahasılerinin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 ve edebine riayet etmek kazanmak nasip eylesin. Amin. <gülüyor> ne buyuruluyor? Hadis-i şerifte Uğdu alimen ev müteallimen ev müstemian, ev muhibben ve la tekvimil hamisete ve tehlik ya kendin alim ol ya ilim meclislerine devam eden talebe ol ya yahut ders dinleyen, sohbet dinleyen bir dinleyici o. Veya en azından bunları seviyor. Sakın beşinci olmayasın, o vakit helak olursun. Şimdi insanların, tabi bu seven kısmı bayağı insanı kurtarıyor. Kendi gelemese de falan çok seven oluyor bu ilim meclislerini. İlim dinlemeyi sevenler oluyor dinleyemiyorsa da seviyor bu sevgi kurtaracak inşallah ama bildiğin iştirak etmek gelmek gitmek bu çok daha kazandıracak rahman. biz burada 54 fazlayız dersler yaparken şimdi sıradaki dersimiz nereye geldi 27. faz nedir 27. faz tefekkür etmek, yani ibret almak. Bu hususta bir e, ayet-i kerime okuyor, delil olarak 54 farzdan 27.si geçmiş olaylardan ve hadiselerden ibret almaktır. allah Teala nadir oğullarını yani Medine civarında bulunan Yahudilerden, Yahudi kalelerindendir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 Erzak tükendiği vakit Yiyecek içecek kalmadığı vakit Dışarıda temin etmek zorundalar Dışarıdan da e, Muhasara olduğu vakit Kuşatılma giren e, çıkan kontrolde olduğu için e, İslam ordusu da bunlara Bir yardım gönderilmesine Müsaade etmediği için Artık e, pilleri bitti Bitince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 Allah-u Teala bu hadiseyi anlatıyor. Haşr suresinin e, baş tarafında Estağudü lehü vellezi esra celle zine keferu min ehlil kitabi min ehli kitap oldukları halde kafir olan bu Yahudileri Allah gurtlarından çıkardı. Yevvelil haşr <gülüyor> ilk sülgünde bu ilk sülgün oldu. Manzalan cümen yapıyor Siz onların oradan çıkacağını sanmazdınız. Hiç evvelce sorunsa Bunlar güçlü, kuvvetli adamlar ekonomi her zaman bunların elinde olur. Pazarlar, çarşılar, stokçu olurlar, paraları çok olur, nakit bulundururlar, felan felan. Onlar da bu kalelerimiz, kulelerimiz bizi Allah'tan gelecek, azaptan kurtarır sandılar. Bazı insanlar böyle düşünüyorlar.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 en meşhur yetmiş bin Doğan boğazladı niye Musa Aleyhisselam gelmesin dünyaya diye kendisi yaşamasın diye ama allah Teala da o korktuğu çocuğu gönderdi kucağına Allah bu yapar hal böyleyken ne oldu? <fetavullahu> <mihdesi> bu Allah onlara hiç beklemedikleri yerden geldi Allah geldi mi aşağıya? Gelmekten, dikmekten müreze. Yani Allah'ın belası geldi demekti. Acabı geldi. Allah ne yaptı? Kalplerine korku attı. Bu korku nasıl bir şey? Çok acayip bir şey. Bazı kere çok güçlü bir adam çok güçsüz birinden korkabilir mi? Korkar. Çünkü korku nerede bulunur? Kalpte bulunur. Kalpler kimlerin dedir? Allah Teala'nın kudreti nedir? Onu insan kalbine malik midir? Değildir. Yani kalbin istediği gibi yönetebilir mi? Değmez. Kalbin istediği şeyi düşündürebilir mi? Değmez. Birini sevmek ister? Kalbi onu sevmez. Ne kadar zorlasa sevmez. Birinden soğumak ister? soğuyamaz. Kalbine de buyuramaz. İstediği kadar kalbini zorlasın, sevme bu adamı desin. Soyabilir mi ondan? Soğuyamaz. Veyahut işte bazı günahlara müptela olur, bırakmak ister, hatta ağlar, sızlar, sabahlara kadar tevbe eder, bir daha yapmamak için, ama işte kalbine o yerleştiği vakitte, o sevgi, o ilgi, alaka, ne olur, onu yine uğrarlar o için günahın içerisine. <gülüyor> Kalp bir şeyin sevgisini içerse, Feda teamelle o anı sorar. ondan pek ayrılmasını beklemek diyor. Yani sünger gibi böyle bazı şeyi sevgisini içer. Allah bizim kalplerimize kendi sevgisini içiptirse, abe evimiz sevgisini içiptirse, hastanın sevgisini içiptirse, amin. İbadet sevgisini içiptirse, o onu sünger gibi emsın kalbiniz, ta ondan çıkamazsınız. Ami. Çünkü neden kal? Mevla iledir. yani Mevla'nın kudretlerindedir. Mevla isterse böyle çevirir isterse böyle çevirir. Ne gibidir diyor. kulübül <gülüyor> bak bütün kulların kalpleri beyne Usbu'ayn-i min rahman Rahman'ın parmaklarından iki parmak arası. Allah bizim bir parmağı var mı? Haşa. Ama ne demektir? Sen bir kağıdı parmağının arasına alırsan onu böyle iki tarafı sağa sola çevirirsen altın üstüne getirirsen bundan sen için bir zahmet var mıdır? Yoktur yukalli bu akeyfi Allah Teala istediği tarafa bütün kalpleri istediği anda çevirebilir. Onun için korku acayip bir şey. Bazı insanlara karanlık korkusu var. Karanlıkta duramıyor. Ben de bir ufak ışık olsa uyuyamam. Zerre kadar bir ışık gelsek ya onları kapattıraca Karanlık olacak. Bazısı da ışıkta yatıyor. Karanlıktan çok korkar. Yalnızlıktan korkar. Yalnız kalsa devamlı illa birini çağıracak veya biri gidiyor. Mümkün değil evde yalnız duramaz. Böyle işler var. Bazı adam bakarsın kelli felli iri yarı adamdan sen korkarsın. Heybetli görüntüsüne bakarsın. Ondan sonra bana bacak kadar boyunda bir adam onu korkutur. Bazı mafyalar var mesela. Boyu bir buçuk metre yok bir metre böyle. Böyle mafya var bakın. Eskiden anlatırlardı. Ya nasıl bu adam mafya olur? Bir buçuk metreden kim korkar adamda? Geldi anlat. Koca koca adamlar. Önünde şey. Ete et götürüyorlar. Niye? Buna cesaret vermiş. Melda. Bu tarafta korkaklık vermiş. Ne olacak şimdi? Aslanın kal içine korku atarsa, aslan kedi karşısında titrer mi?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 Elüşüne düzel Allah Teala'ya tam bağlı olsa cesaretli olsa işkeden korkmasa bütün dünyayı Allah onlardan korkutabilir mi? Korkutabilir. Ya bunlar oldu. Evvelce savaşlarda bu çok görüldü Kaç misli ordular? Cebel i̇şte Mağlubesi'nde 313lerde 900 küfürlerdi yani 3 misli. Muğte muharebesinde öyle. Fatihler. 100 bin kişilik oldu ya 3-4 bin kişilik 100 bin kişiliğe 3-4 bin altının üstüne getiriyor çünkü karşı taraf böyle bana altı hasretlerindi bazı başka şehirlerde beş hasret olarak cikliyor ee, ki bunlar Lemiyotaha e, Ahadun kabili kenden önce hiçbir peygambere verimmedi. bunlardan bir tanesi nedir bir aylık yoldan adımı duyan Düşmana Allah korku verir. Tabi bir ay var benim oraya gelmeme ama o düşman başlar telaş etmeye, titremeye. Bu da bana Allah'ın desteğidir. Böyle o, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Yahudilerin de kalplerine korku attım. Mevla buyuruyor. Korku atınca evlerini yıkmaya başladılar. Bir eğdiğin içeriden kendi elleriyle ve eğdi dışarıdan Müslümanların elleriyle. Şimdi bu ati kerimenin sonunda geliyor bu şimdi okuyacağımız 27. farz nedir dedik? Yaşanmış olaylardan ibret almak. Hemen peşine bu kıssayı anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de böyle çok kıssa var mı? Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin, işte kafirlerin helaki var, Lut Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Hud ümmetinin helaki var, Şuayb Aleyhisselam'ın ümmetinin helaki var, Salih ümmetinin helaki var, Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le harp eden kafirlerin helaki var. Mı? Çok. Şimdi bunların peşinde bir tanesinde söyler, hepsinde murat eder. de aynı şeyi düşünmek lazım. Fe tebiru ibret alın. Yani düşünün demektir. İnsan e, tefekkür edecek, ince düşünecek ki ders çıkarsın. İbret alın. Yani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 sanki kendi kazık çaktık kalacak. Halbuki o ne hal üzere öldü? Sen ne hal üzere öleceksin? Hesap yapmak, İbrahim'e dalmak bu. Şimdi burada yine bir ders var bize. Nedir o? Şimdi kafirler bizi çok korkutuyor. Değil mi? Artık ödümüz koptu. Kendiler Libya'yı öyle bombalıyorlar. Orada 15.000 bin kişi öldürmüşler. Ee, efendim tabi o NATO güçleri kendi iç savaşları da var. Sonra Suriye'de şimdi bin kişiyi geçti tabii onda kafirlerin kışkırtmalarıyla orada öyle, Mısır'da öyle, şurada öyle, burada öyle Doğu Türkistan'da Çin gavuru efendim, Çeçenistan'da Rus gavuru öbür Orta Doğu'da Amerika gavuru bulunan hepsi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere kafirler toplaşıp birleşip kuvvetlerini birleştirip sizin üzerinize Efendim sineklerin çanak üzerine üşüşmesi gibi kıyamete yakın üşüşecekler buyurun. Ve bunları görüyor muyuz gözümüzde? E alalım. Ne demek ibret alalım? İslamiyet'e dönerek sünnet seniye oyarak beş vakit namazı kılarak hatta cemaatle kılarak böyle olursa Allah bu kafirleri bize mi? Etmez. Öbür türlü, e ben teknoloji müydü? Onların silahı yok, bizim silahımız güçlü Onlar e, zayıf milletler, biz efendim savaşçı milletiz. Şu yüz bu böyle demekler. Allah seni kurtarmaya bilir. Seni ancak iman kurtarır, zikir kurtarır, iklas kurtarır, sadakat kurtarır, doğruluk kurtarır, doğru, doğru Müslüman olmak kurtarır. Övür türlü. Madem onları bu hale getirdiler, bir de bu yavrularla iyi geçinelim de, daha edelim, yava kalıp edelim belki biz kurtuluruz. Nerede kurtulursun? Tam teslim olursun. Onlar durmaz ki. E Türkiye planları var. Bunu böldürmek için hazırlıkları var. Bölükten sonra küçük küçük yutma planları var. E Büyük Orta Doğu Projesi var. Büyük İsrail projesi var. Bütün bunlar böyle kademe kademe farkındaysanız yavaş yavaş evvel için kimsenin aklından geç on sene evvel hiç kimsenin konuşacağını tahmin etmediği şeyler yok özellik yok federasyon, yok iki başbakan bir şeyler bir şeyler açık açık artık bunlar konuşulmaya başladı birkaç de Allah'ın hava sonra tamamen bu bölüme, e, bu bölünme kime yarar? Yahudu'yu yara sırf proje Yağudeyi projesi, başka bir şey yok Amerika zaten ona tabi orada da o projeleri yapıyor yolculuk duruyor İnsanların bir var Efendim insanları hemen gözden düşürmek insanlara e, bu işi karşı gelenleri efendim vatanın birliğinden bütünlüğünden yana olanlara da işte bir kur takarak da onları da devre bırakmak falan. Bu planlar var. Plan içinde planlar var. Allah muhafaza etsin. Korkuyorum yani. Yok şimdi deprem var. Depremden dolayı işte bunular riski. Hadi çıkın gidin. E, bu taraftan milleti çıkarttıklar vakit Sur içinde başka bir ekumenik projesi var. Vatikan'ın.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 Neye o dine Hristiyanlar? Asla Habibim senden razı olmayacak. Ondan razı olmayacak bizden razı Asla razı olmayacak. Ne zamana kadar? Sen onların düğmüne uyuncaya Ayet bu ya. Sen Allah'tan iyi biliyorsun? Yok canım Avrupa Birliği bize öyle bir şey demiyor ya. Bize iyi şeyler söylüyor. Onların şeylerini biz yaparsak burada rahat ederiz. Yani bize de yarayan şeyler. Ama yetmeyecek. Sen onların düğmüne uyuncaya Bak hiç o ne ekonomik özgürlük, düzgünlükleri olmayan, maddi imkanları olmayan bu kadar Avrupa ülkesinde Hristiyan şeyler var. Onları aldılar mı? Adam on senede müracaat demen aldı. Biz iki kırk yedi kapıda duruyoruz. Hala notunuz iyi, düzgün, kırık. Şunu yaptınız, şunu yapamadınız, şunu çıkarttınız ama uygulayamadınız. devamlı böyle. Ve la yezalune Bakara suresinde, bu deminki de Bakara suresindeydi. Onlar mutlaka sizinle savaşmayı sürdürecekler. Hatta yoruddukum an <súdansız> dinikum sizi dininizden çevirince kadar. İn istatau ama buna güç yetirebilirlerse inşallah bize yetiremeyecek. İnşallah. Men yavdariz minkum an dini içinizden kim dininden dönerse fe mutlu kafirun kafir olarak da geberirse fe ulâke habitat amalun fid dinlâhulâf. Bu dünyada da ahirette yaptıkları bütün iyilikler silinmiştir. Ne namazı, ne orucu, ne yardımı, ne fakir bakması. Hiçbirin hayrını karamayacak. Onlar ateşten hiç çıkamayacak. Hünfiyâ gâlidûn. Ebedi ki Ya Değer mi bu Birkaç gün dünyada rahat edelim diye kafirlere uyarak, onlara benzeyerek onların dediğini yapalım diyerek onların isteklerini yerine getirerek sonunda da dinden çıkarak ölmek, yakışır mı ya? yok efendim biz onlarla anlaşıyoruz. Şunu şurada kaldı. Maddelerin şu mad maddeleri de yaptığımız zaman tamam. Onlar bizden razı olacak. E Kur'an olmayacak. Ya sen gavur olacaksın ya da gavur senden memnun olmayacak. Ayet var. Şimdi ben Allah'a mı inanayım sizin safsatalarınıza mı inanayım ya? Kimse kandırmasın bizi. Esas tehlikenin büyüğü nerede? Tehlikenin büyüğü e, milleti Hristiyan etme tehlikesi. Ala der efendim babamız Kardeşim sallallahu aleyhi ve ki İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Ama İstanbul halkı Hristiyan. Bunu koca alak ver Dört Dökme dökme. Tehlikeli bir yer burada. Olur mu ya? Olur. olur mu ama adam demora kanıp olmuyor. Hocaları buldular şimdi. Hocaları buldular. Adam diyor ki iki dini birden yaşayabilirsin. Hristiyan da olan olsan o din de geçerlidir. Mensuk değil. İncille amel etsen diyor, amelis sarı olur, cennete gidersin. Bu diyalogçular. Bunların adını diyalogçu taktım, bayağı da tuttu ha, her yerde şimdi. Böyle bir diyalogçular, ben bir şey taktım mı tutturdum Allah'ın izniyle. Onlar da bana bir şeyler takıyorlar ama tutturamıyorlar Allah'ın izniyle. Efendim, bu diyalogçular, bunlar bunlar Allah, Allah Allah. Yani Yahudi, Hristiyan'ın hep bu kadar şer'i yok. Hicinin içine sokuyor, oranın içine sokuyor. Gizli de oğulup bulunurken ben Müslüman oldum, gizli Müslümandım. Çevreme anlatamadım. Tamam bu kabul edilebilir. Yani adam korkar eder, takviye yapar, ölenice maşatlıkta yatan Hristiyan, yurdu mezarında yatan var ama Allah'ın dininde Müslümandır yani. Gizli Müslüman olmuş, söyleyemeden ölmüş falan. O Allah'ın dininde Müslümandır. Ama burada şimdi sorun ne? İşte ben efendim dedim ki düşündüm ki diyor giziden kendi kendime düşündüm ki hepsi Allah peygamber ne yaptı Allah'ın peygamber salavatullahülâne <gülüyor> bi inavani mücmain o zaman diyor o demiyor salavatullah ben diyorum ben yani. ha ondan sonra diyor ki efendim ben düşündüm ki bu iki peygamberin dediklerinde yaparsam iki peygamberin de dediğini aynı anda yaparsam Allah benden razı olur bak adam ne dedi diyor razı olur mu Niye? İsa Aleyhisselam'ın dininin buyurdukları şeriatı şu anda geçerli mi? Evet. E, Mesup olan şeriatla amel edilir mi? Evet. Bilmez. Haramdır. Yani hem cuma namazına gelecek hem pazar hainliğe gitmiş. İkisini de yapmıştık. Allah ikisinden de razıdır bak şimdi. Ne işliyor millete ya? Ondan dolayı iki tarafa da gittik. İkisinden de haz aldı. Hadi dese ki ben Müslüman olduğumu açıklayamadım. çevremede karşı korktum. Ondan dolayı mecbur idareten takviye yaparaktan ailete gittim. Hani böyle dese ben o kadar bir şey demem. Yine de öyle yapmamalıydı derim ama ama sen şimdi ikisinden de haz aldın. Bir insan aileden haz alır mı? Cennete gidecek olan, Müslüman olan adam gavur ailenden haz alır mı? Almaz ya. Buna bir İslami kanal geçiyor, Böyle rezil edecek kumu akıtıyor e Bu müminyeti böyle dolayı yumuşatacaklar. Ilış, ılınlandıracaklar. Ondan sonra bütün millet yahu bir Hristiyan'a o da cennetlik, ben de cennetlik gözüyle bakacak. Millette de yüzde yirmi kadar bir Hristiyan laştırma, misyonerlik faaliyetlerinin de desteğiyle sağlanabildiği anda efendim ne olacak? Ondan sonra işte azınlıkların da istekleri olacak, mülkü olacak. Nasıl şimdi iki din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 koca olan ilahiyatçı, şucu, bucu hocalar bunu e, efendim fetva olarak o dinde geçerlidir, o dinde Allah'a ulaştırır falan şeklinde yayarlarsa bu bile kanabilir. Kananlar da oldu. Şu anda bayağı kananlar var. Bunlar ne olacak halleri bilmiyorum. İmam Rabbani Hazretleri diyor iki dini birden doğru kabul eden müştiktir. Ahmet dinsiz kitapsız. İstedik ödeme baskısı. Öbüründe bunu kabul ediyoruz. Kesin arkadaş anlatıyor. İşte bu diyalogçulardan Tabii adam cemaat olarak yani hoca değil de artık onlara karnış kapılmış neyse. E benim de diyor annem yavru oldu diyor arkadaş. Yani yavru öldü derken zaten kafir yani annesi Rus. Babası azemin. Dolayısıyla kardeşimiz iyi Müslüman. Hani Allah mu nazardan muhafaza etsin. Seni beni geçmiş. Şimdi diyor adam bana soruyor diyor. Annen ne hal üzere öldü? Dedim diyor ki yani Rus yani kafir oldu. Hristiyan olarak öldürüyor. İnşallah şefaat edersin dedi. Adam da bizim sohbetleri dinlediği için yutar mı? Yutmaz. Nasıl şefaat edeceğim dedi ki diyor ya. Kafir olarak ölene, sen diyor hani namazla abdestesin, harça gittin falan ya. Sen inşallah şefaat edersin Bak zihniyete bak. Her yerde kusur var. Adam da nasıl şefaat ettin? Kim bu Peygamber şefaat edebilir mi? Evet. Ya Peygamberin neyi yaptığını? Öyle iş ve onun Onlar ancak Allah'ın razı olduğuna şefaat edebilirler. Allah imansız öğlen razı mı? Evet. Özellikle diye iş ve onun de izni. olmadan şefaat geçerli mi? E Değil. Allah teslim izin veriyor. Müslüman olan öğlenlerin din hakkarlarına şefaat izni veriyor. Şefaat olunmaz. Yoksa sen kabir olarak diyorsun ki inşallah şefaat edersin. Nasıl edeceksin? Kime edebilir? İbrahim Aksan babasını edebilecek mi? Nuhal Aleyhisselam hanımını edebilecek mi? O onu edebilecek mi? Nuhal Aleyhisselam hanımını edebilecek mi? Bu nasıl iş? İşte bunlar eli kitap oldukları için bunlara özel şefaat hakkı var. Nasıl böyle bir şey? İslam'ın dışında bir din ile ölene hazretten, ebediyen cehennemden çıkış yok.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 siz benim sünnetimi terk ederseniz, Fıdakarıştım yani başını hatıma getirin. Nazil tüm ile bir sünneti unutuluyor hala Benim sünnetime yani it, itikat benim gibi, amel benim gibi, benim yoluma sarıldığınız sürece düşmanınıza karşı galip olacaksınız. Fıdakarıştım ana, sünnetimden çıktığınız zaman bir sarının mesi var. Sünnetin heybeti var. Değil mi? Osmanlı'da bakıyorsun o sarıklı padişahlar. Ondan sonra gele gele gele, fesniler falan. Hiç itibar kaldı mı? Kalmaz. Hadis-i şerifte ne buyurur? El amain izzü'l-arab. Sarıklar. Kuştaki sarık. Yani Araplar için diyor. O zaman sadece Müslümanlar Arap kavminden olduğu ilk dönem ya için. Yoksa bu. Ümmetinin şerefidir. Fedabağunu Allah, onu aşağı indirdikleri zaman Allah onlara hatsık edecek. Bakın yükseliş dönemlerine, düşüş dönemlerine bakın, salıka büyükken devlet büyük, küçük bütçe küçükmiş. Onlara Yunan'dan fes gelmiş, salık bitti, iş bitti. Yani şu sünnetteki dikkate bakın. Hazreti Allah zamanında bir kaleyi maosar etmeye bir türlü fetih nasip olmuyor. Yani yoksa dayanamazlar Müslümanlar? Allah'ın içine galip olurlar. Eylül mümiğine mektup yazdı komutan. Dedi ki şu kadar zamandır muhassade ediyorum. Kale düşmüyor. O da cevap yazdı ki iyi dikkat edin bakalım. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Sahabeli. hangi cihat hatteler. Belki bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bir baktılar yani düşündüler. Ya telaştan nişvat kullanmıyorlar daha dediler biz misvak sünnetini terk ediyoruz misvak çok önemli bir sünnet bu sefer e, o ağaçlardan yapılıyor zaten hemen ağaçları kestiler falan e, misvak kullanmaya başladılar kaledekiler de böyle bakıyor tabii. hep kaledeki muhasara altında olan ne yapar düşmanı e, hareketlerinin devamını takip eder izler ne durumdalar bir de baktılar bunlar tabii ağaçları kesmişler misvak yapmışlar ağaçlarınızı uuu bunlar açlıktan ağaçları yemeye başladılar bizi de yiyecekler diye <gülüyor> Allah bir korku attı kalp kaya düştü Korku, korku! Ben diyor kalbine korkuyu atarım diyor, adama elini eliyle yüktürürüm diyor Allah. Şöyle şahane olsun. Yani sen şimdi ooo o ne kadar süpermiş, hiçbir şey olmaz. Konuşuyorsun be, 25 beş sene evvel aynı şey diyordu. He? Efendi Hazretleri rıhtımda simit yiyen gençlerin başına gitti ya. Ben size biraz vaaz edeyim gençler falan. Bunlar komünist, o zaman çok, 80'li yıllar, 80'den önce falan. Millet, komünizme özeniyor. Hoca dedi, işine git, işine dedi be. Efendi Hazretleri dedi, benim işim bu dedi, işime geldim dedi. Allah bana emre veriyor dedi. Baktılar ki bundan kurtuluş yok. de konuşuyor mu Ne kadar aynı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani nasıl hakaretlere uğradı, dışlandı, hiç bırakmadı tebliğ, Efendi böyle yaptı bu Ondan sonra, bir, efendim,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 meyallar, petonlar falan. Allah'ın dağı duruyor, taşı duruyor. Bir hoşuma emni attılar da şey yok oldu mu? Dağ oldu. Bütün şehir atar Atatları öldürecek. Yani Allah'ın kuvveti nasıl? Ne amruna illa lahedetun kelemem bin doslar. <gülüyor> Bu ayeti okudum dedi. Rabbimiz diyor ki benim gökleri, yelleri, ağaç dağları, taşları güneşi gürmem, yıldızları dökmem, dağları yürütmem, bütün dağlar yürüyecek ha! Bütün dağlar yürüyor. Kalktı pamuk gibi. Allah Allah. O denizleri birine kaynatman hepsi göz açıp kapayacaktan daha az bir zamanda olacak. O sanat süslü tabii. Ama milleti öyle e, gençleri öyle doldurmuştular. Rusya'nın gücünü biliyor musun? Kadar? Ne oldu şimdi? Uşkur'unu bağlayamıyor. Ne hale geldi? Rezilik. bir gücü var mı? Eskiden o veto etse e, Amerika Afganistan'a girebilir miydi? Irak'a girebilir miydi? Giremez. Halbuki Irak'takiler Basçıydı. Yani Rusya yalnızlardı. Suriye'deki Musayrı Recep İhtilal, bu Esed İhtilali babasının yaptığında bunlar hep nerenin adamıydı? Rusya'nın adamıydı bunlar. rejimi Recep'i Komünist, Araplıkçıydı. E şimdi hepsi birer birer armut gibi gidiyor. Rusya bir şey yapabiliyor mu? Ancak veto hakkımı kullanıyorum. İşte benim orada oy vermiyor falan. Oy vermezsen ne olur? Adam ciddi Bir <gülüyor> gücü e, kalmadı. E, şimdi Amerika'dan bahsediyorsun. Sen niye Allah'tan ispat etmiyorsun ya? Allah. Efendi Hazretleri'nin ne sözleri var? Sözlerini topladık da birkaç bin tane söz inşallah bas, basılacak. İnşallah. Şimdi evet. Ömre ile ilgili şey basıldı. Ondan istifade edin. Evet. Katalog yapmışlar Arıska yayınları. Yani güzel. Kime Hazretleri resimleri var, Ömre ile ilgili bazı yazılar var. İnşallah bereket olur. İnşallah. Bu sözleri ben tabii topladım. Yalnız benim bu işlerde hiç vakti bir kuruş aldığım var mı? Vallahi billahi yoktur. Şöyle önde yedi gelindi benim bir kişiden bir kuruş bir şey aldığım var mı? Vallahi billahi yoktur. Söyleyen iftiracıdır. Allah belasına acil takdir eylesin. Ay. Acil Allah belasını versin. Ay. Bir kuruş benim bu işlerde yok ya. Hep böyle bana iftira atıyorlar. O sahtekar Mehdi'yim diyen heriften çıkıyor. Ondan sonra millete yayılıyor. İşte hoca topladı milleti de döndü götürüyordu. Şurada para kazandı da. Bir kuruş. Kuruş boğazından geçtiyse Allah belamı versin benim de. Yok ya. Ha şimdi ben akış kalayım da diye ben söylüyorum. Ben bir kuruş aldığım yok. Yani bu katalog meselesini, istifadenin, sözleri. sözlerinden aklıma geldi yani o da inşallah biraz acele edin, edersek çıkacak. Ve yani Mevnamız buyuruyor. Evet Hazretleri bu kadar ekmekleri, e, semzeleri yiyecekleri, işte helvaları, şunları, bunu bu kadar tatlıları hepsi yapmıyor. Bunlar ham maddesi ancak yerden çıkacak, yerden bitecek falan şekerinden tutuyor. Böyle kimyasal, kimyasal olacak şeyler değil. Allah bunları yaradan Allah aşık olmuyorlar, hayran olmuyorlar. Edison elektriği bulmuş diye Edison'u hayran oluyorlar. Bir de onu cennete sokma uğraşıyorlar. İkisi ocağında Edison cennete girmeyecek mi? Bunu sorarlar, senelerdir ben çocukluğumdan vereyim ne alakası varsa. Sen, cennete girse sana ne, girmese sana ne? Müslüman olduyorsa cennete girer, Müslüman olmadığımıza cennete giremez. allah Teala işini bulanlar cennete girecek, telefonu bulanlar yüksek derecelere çıkacak diye bir ayet var <gülüyor> Ne oluruz? <gülüyor> cennete gitme bütün, وَالَّذ۪ينَ amin وَعَنْيُ salihati 45 yerde var Kuran'da. Ehli sünnete göre doğru dürüst iman edecekler salih ameller işleyecekler. Sen bir kısım bu cennetin tecrühi tahteler var. Onlar cennetlere girdirecek. Haydi anette var teknolojide bir gelişme yapan cennete girecek diye. Ahmak ahmak ah, ah, ah. ya yani Allah. Yani Allah'ın bu kadar kudretine insanı yarattı Allah. In. Ceryanı bulmuş. E ceryanı bulan beyni yarattı Allah. Bir de o beyni de kanla çalıştırıyor. Damarlarla bir tık atsa gözü gidecek.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 Amerika adam şeyin tümünü bir hortumla alabilir mi? Alabilir. Yani çok masrafalışım yok. Çok sanayi masrafalışım yok. Zikrini, fikrini, sünnetini, duanı doğru dürüst yapsanız Allah'a çok basit. Bu hortumluk canı var. Koca mülayayetleri bir hortum. Füzeler, müzeler hortumda ne yapar? He? Bir sis. Füze kalkar mı? Bir sislik canı var. Sitledi. Dur bana. Bizim burada da boza bulunuyor yani. Sabahları bulunuyor boğazdan doğru. Peykozu sarıyor. E bu kadar basit yani. Bunu kim imal ediyor ki bunu şimdi? Biraz sisi imal edelim de desek devletin bütçesini yetmez. Her sabah pepe hava boğazımız tüz Bu sisi biraz çoğalttığı vakitte hayat felç. Bir şey yanar yanardağ patladı yine orada nerede? İzlanda. İrlanda İzlanda mı? İzlanda mı? Onlar da bir acayip ya. O da ikisi de ayrı mı? Ayrı, ayrı neyse oradan bir daha patladı kümlerinden buradan havaalanları kapatıyor. Efendim. Onu devamlı pişmişçe yoldurmadın. Bunlar hiçbir havaalanı işlemez. İşlemez. Bütün havaalanları bitti. Geçen de oldu böyle bile. İflas ettiler bundan ne kotor. Milyon dolarlık zararlar zararlardı. Bu anda ya. Her şey. allah Teala nasıl ki şimdi bir tarafı bozuldu mu? Her yer elektriği gidiyor mu? Teala ve Tebret Hazretleri'nin Elektriklere, e, efendim, e, bu işlerin yönettikleri yerlere birkaç yıldırım düzülse hepsi yakar mı? Arşiv arşiv doldurmuşlar, gizli arşivler, şunlar bunlar falan. Bir yıldırım, arşiv, gitti. O Ama biz onu kopyalamıştık başka tarafta. O ya da bir yıldırım. <gülüyor> Kopyala gitti, gitti, Sen adamların sesini dinliyorsun, bilmem ne yapıyorsun, kimler konuşuyor, uydudan bakıyorsun falan. Çok tedbir alıyorsun falan. Müslümanlarla uğraşacaksın, değil mi? Dünyanın gavuru. He, allah Teala da senin kopya yaptığın hepsini bilir. Canın çıkar, beş yüzlerini karşılayıp bir saniyeti gider. Şu Allah'a dönsek. İbret alın. Bu farz, bak yıllı farz, ibret alın. Ben düşmanlarıma ne yaptım? Kafirleri nasıl kırdın geçirdin? Bana isyan edenleri, Peygamberlerin inkâr edenleri, dostlarla düşmanlık edenleri, Tarihten ne hale getirdim? Köfte ettim. Edim geçtim. Burada bizden evet kim vardı? Bizans. Ne oldu buradaki Bizans? Burada gavurlar. Ama Hazreti Fatih'in kemikleri sızlayacak işte. 580 sene 6 seneye gidiyor. Yeniden bu duyalogçuların yüzünde bu kafirler hoplamaya başladı.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 Benim sünnetime sarılırsanız bu ordu, sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanlığınızı hepar ettireceksiniz. Hanya, siz benim yolumdan çıkarsanız, sünnetimi bırakırsanız, bak ne dedim sana, bir misvak, bir sarık, bunları efendim şeye hafife alma, 40 yaşını geçince ne kullanıyoruz? Vaslon kullanıyoruz. da ne var bunun sünnette? Heybet var, bakar var, değil mi? bizim mübarekler bir tutam sakalları var 70 yaşında hala baston kullanmıyor gencim halası atmak için yapmayın bu hareketleri ya ben başladım 15 sene evveldir kullanıyorum gerçi ben hastalığım şey oldu, yoksa kırktan evvel kullanmak iyi değil kırktan evvel kullanmak gibir kırktan sonra kullanmamak gibir ee, ama efendim bana izin vermiş başım çok dönürdü ben hastalıklarım çoktu ben yani epey evveldir kullanıyorum bir tane var elimde çok ağır bir alıyorlar elimde Oğlum sen bunu nasıl taşıyorsun ya falan? Alışmışım mesela. Oğlum bu da bir şey yapacak mı şimdi öyle? Kapı olduğu zaman ne yapacak? <gülüyor> baston böyle tutacaksın. Bazı gerek görüyorlar. Yeni düşmanı olacaklar, işten düşman falan. O bastondan ne kadar etkileniyor olabiliyorsun? Manzara daha tehlikeli. Şey. Tam tam daha etkili diyor baston. Heybet var. İnsanların asla sünneti olmuyor. Çünkü peygamberlerin sünnetidir Kuranda da geçti. Aleme Müminin alemi tidir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 Sadece bunlar değil. Muamelatta sünnetler var, ahlak, ticaret ahlakında sünnetler var, evlenmede sünnetler var, boşanmada sünnetler var, geri kuşamda sünnetler var, konuşmada sünnetler var, insanların suratına bakışta sünnetler var. Doğru sünnet var. Sen efendim bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bunlar terk ettiğin zaman Allah sizin başınıza sizi korkutacakları müsallat edecek. Şimdi korku var mı bizde? Var. Tüm İslam toplumlarında korku var mı? Var. Bütün Orta Doğu bekliyor şimdi. NATO, Amerika ne zaman kafamıza inecek? Korku o. Neden? E sünnet derk edildi. <gülüyor> Fela enüzehulhavmukmurudiku. <gülüyor> bu korku sizin kalbinizden çıkmayacak diyor. Ne <gülüyor> de ona kadar? Hakkatehudu ila sünneti. Siz benim yoluma döneceğe kadar. Ya benim sünnetime tövbe edip dönersiniz, ya da korkak vaziyette, rezil vaziyette yaşarsınız. Allah bizi bu korkudan, yaratıklardan korkmaktan, yaratıları unutmaktan ve bu sünnetten uzak kalmaktan bir an evvel kurtarsın, helal söylerim. Allahım kalbimize kendi korkusunu işletsin, yerleştir. Amin. O korku gibi biz mükün korusun, kurtarsın. Amin. O korku gibi bizi Allah'ın düşmanlarından kimseden korkutmasın. Amin. Amin. Evet.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 Değil mi? Daha var durumu. Bunlar çok acayip olaylar değil mi? Ders anlayacak şeyler değil mi? 30 milyar, 40 milyar dolar serveti var. 40 milyar dolar hiçbir şey bankası. Nereye Şuraya buraya. Paralar dondurdular mı bankalar? Kavuğlar. Paralar dondurdular. Şimdi onlar paraya ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Para bunlara gelebiliyor mu? Gelemez. Nereden geldi? O çattan öyle Amerika'nın şeyine uyup girdi Kuweyte. Orayı da berbat. Oradan Suudi Arabistan korktu. Suudi Arabistan'da çağırdı davulları, gelin beni koruyun diye. Oraya bir yerleştiler, girdiler bir daha çıkmıyorlar. Kaç bin askeri var orada Hep o çattana yaktılar o zaman o işleri. Ondan sonra tövbe etti. Tövbe. Her bakalım öyle dedi bizim eve gelmişti bir kere. Dedi ki tövbe etti, çok uşman oldu, hocaları topladı dedi herkese, ehli sünnet âlimlere çok şey yaptı falan. Tövbe etti lan. Tövbe etti de e tabi iş işler geçti. Yani Allah indindeki tevbesi kabul olur olmaz. Onu ben bilmem. Allah bilir. Ama bu kadar oyuna geldikten sonra ne hale geldi? Saklanmış bir delin dininden çıkarttı. Buldular Neyse yine de onlara taviz vermedi. Son mahkemelerde şurada burada. Bağıldı, bağırdı mağırdı çağırdı şeyler etti. Sonra da yine bir kelime işaret et, Nasıl oldu? Bu da önemli bir mesele. Şimdi ben mesela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 Lâ tektihi du bitânete min dunyâkum Müslümanların yanlardan sırdaş edilmeyin. Onlara istişare yapmayın. Onlardan fikir sormayın. Lâ elünekum kabâla. Onlar sizin fesatınızı, fitnenizi eksik etmezler. mi? karıştırırlar. Ve bunlar yok. Onlar sizin sıkıntınızı isterler. Kaddeedil makdaumine faîn. Bu nefret kim? İslam düşmanlığı onun ağızlarından çık çıkmaktadır. Onlar tuxdüsucuromekban kafirlerin içlerinde gizlediği daha büyük yani ne planları var içlerinde bir müslüman yaşasın istemezler. Kaddeye alekunaya siz aklınızı çalıştırıyorsanız biz size bu kadar ayetleri beyan ettik. Hangi münakaherinum? Siz ne yanlış adamsınız ey müslümanlar. Siz kafirleri seviyorsunuz ya. onlar sizi sevmiyor. Bütün günün evir kitabı kuriyi. Siz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Bütün kitaplara inanıyorsunuz. Allah sizin dininize inanmıyor. peygamberine inanmıyor. İnandık de size, uyumuyor. Hidya ve kumka al-ı karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. İşte şimdi bu diyalogçuların dedikleri gibi. Falan adam Hristiyan'da ama bizim peygamberi de kanun eder. O da çünkü onlarla karşılaştığı zaman ne diyor? Muhammed Peygamber çok doğru Peygamber, çok dürüst bir adam. Allah'ın elçisi ben kabul ediyorum. Öyle gelir? Ne Tek başına kaldıkları zaman araların Abdü Aleykümmüle Namiylemler gay. Öfkelerinden, kimlerinden, parmakların uçlarının sınırlar. Bunları nasıl ezemiyoruz diyecekler. Şimdi Allah mı biliyor? Müslüman olmayanların durumunu. Efendim, sen mi dayı biliyorsunuz? Bu büyük güzeldir ki. Habibin e söyleki, el İslam'a ve Müslümanlara karşı öfkenizle gebeli. Kur'an'da böyle ayet var ya. Allah onlara kahrolun diye bettio Allah diyor. <gülüyor> Allah kalplerde olan gizli niyetleri hakkıyla bilendir. İnsan sesi maselenin Size bir iyilik, güzellik gelse, zafer, ganimet gelse, onlar üzülür. Ve'in yuhul Ya yefra hulbiya, sizin başınızda bir bela, bir hezimet, bozgur gelse, sevinirler. Ve'in tasbiru otetteku, sabrederseniz, diline sarılırsanız, haramlardan kaçınırsanız, la yadurru şey ya. ne kadar hile yapsalar, tuzak kursalar, bütün planlar, masa başı, masa altı, yer altı, yer üstü, Türk İslam ülkelerini işgal etmek, vatanlarını böldürmek için asla hileleri, şeycik zarar veremeyecek. Hayır. Ama şart, sabır, hak Aksi takdirde göz bakarak eskilerin başına gelenden daha beter Allah vallaha işgallerle de efendim e, harplerle de hiyyimiz, e, dünyamız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 Hani geçmemişti bunlar? Hiç biz anlamadık bunu. Bunlar nasıl geçmiş? Gece geçtiler herhalde bunlar falan. Devamlı böyle Türkiye'yi kandırıyorlar, mu lan? Kandırıyorlar. Otuz senedir biz Türkiye'yle ile beraberiz. Terörü bitirmek için. 30 senedir terörü bitirmek için beraberiz hala da bitmedi. O zaman bunlar kalmış, bunlar yalancı, bunlar sahtekâ. Allah Teala bunları biz de ne İbret alın. Korkmayın. Ne olur? Hiç olmaz. Allah onların kabine bir korku atar. Onlar bize uğraşamayacak hale gelirler inşallah. i̇nşallah. Hiç plan bir plan yapamazlar. Şimdi plan proje haritalar. Şurası şuranın burası buranın. Ta efendim Amerika'da şurada burada bu haritalar var ya. Emreketi de bölmüşler oraya buraya vermişler. Bu haritayı da görürsün ya. Sen nasıl dostsun? Sen dostsan düşmana hikayet yok. Allah şöylerinden muhafaza eylesin. Amin. Onun için biz ibret alacağız. İnşallah kafirlerle dostluk öneren bunlarla samimiyet, yalok, efendim yok bunlarda cennete girecek, yok bunlara Bu kadar yanlış işler yapanlar. Hoca da olsa dinlemeyeceğiz. Efendim sabaha kadar ağlasa da itibar etmeyeceğiz. İslam dinine azı güçlerimizden sımsıkı sarılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla etkibade edeceğiz. İnşallah bütün bu belalardan Allah'ın fazlulü kelimeyle bizi kurtaracak. Evet. Şimdi bu tabii dersimiz ibret almak. Geçmişte yaşananlar. Bundan ibret almak için ne okumak lazım evvelce? Hayati Kur'an'ı okumak lazım. Ne kadar yani Peygamberlerin kıssalarında ne var? Akıl sahilleri için ibret var. Ma bir haber değil. Allah'ın kitabı nasıl beyan var, nasıl beyan şey İbrahim Aleyhisselam kisolları, Musa Aleyhisselam anası gizlice doğuruyor, Firavun hamilelerin başına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 Doğası çok iş var ortalıkta. Erkekler hep kesilirse ne olur? Kadınların da gücü o yetmez ağır işlere. Onun için bir sene kalsın onlar, hizmetçi olur. Musa'nın selamında Allah'a emanet olun, ne vakit? Var atıyor, kesil senesi. Kes de göreyim diye. Kesemiyor. Ondan sonra anasına ne vahye ettik diyor. Korkuyor annesi, devamlı biri gelir, gelir, görür çocuk kesecekler. Mevla buyuruyor ki, sen Bundan korkma. Sen ne yap? Bir tane tık, sandık yap. Tahtalan. O zipten zikten sıvap. Ondan sonra bu çocuğu içine koy. Ondan sonra ağzını kapat. Bu boğulur ya. Yani. Sonra bunu hırmanla bırak. Ya Rabbi firavun keseceğine ben boğacağım onu zaten. Ya sana ne? Bırak. O da kız kardeşine diyor ki sen Takip etmiş sandığı. Halbuki Mevla yok kız kardeşi takip etsin ama işte. Anne yüreği. Annesine ne geliyor? Vahiy geliyor ama o vahiyin manası nedir? İlhamdır. İlhamdır. Çünkü kadından peygamber olmaz, onun tüm vahiy gelmiyor. Ama ilham gelir. İlham ne kabildendir? Keramettir. Peki, Allah dostları evliya Allah'ta kaygı bilir mi? Allah'ın bildirmesiyle bilir. Çünkü bu annemiz peygamber olmadığına göre evliya Allah'ta bildiğini gösteriyor. Sen efendim atıyorum. Mevla ona atar kendine buyuruyor. Ben diyor, bunu inna raddi bu çocuğu sana gelip döndüreceğim. Allah. Sağ salim döndüreceğim. Ve de ailemden muhseleyim. Bunu peygamberlerden yapacağım. E i̇şte bu. Karar verildiyse, kimse buna mani olamaz. O da attı onu. Durma, emir tuttu. Kardeşime dedi, takip et, o da izledi izledi, geldi geldi, iki tane halk var, bir taraf Firavun'un sarayına gidiyor, bir taraf işte denize doğru gidiyor. O da istiyor işte ki, denize doğru gitsin. <gülüyor> denize doğru giderse daha tehlike. Aa, Firavun'un eline düşerse kesecek onu diye. Mevla da onu nereye gönderiyor? Firavun'un halkına. Eyvah! Gitti o Yandı, çocuk gitti. Niye bitti? Mevla diyor ki, hasta onu da masrafını da ona detirecek. Onun tacını, tahtını başına çöperkecek çocuğun masrafını da ona detirecek. Ondan sonra gidiyor e, efendim eee Firavun hanımıyla Firavun gölde şey, orman kenarında e, işte beklerlerken veya yüzerlerken neyse, diyor, aa sandık efendim gidiyor oradan. Getir şu sandık getiriyorlar bir de Yurt Muhtabuk gibi çocuk parmağını emiyor. Bevla onu öyle besliyor parmağında Ondan sonra Firavun hemen öldürmesi düşünüyor ki bu sene kesin çenesi, bu nereden geldi falan. Hanıma ne diyor? Annemiz Cennet Hatun'u, Asiye Valide diyor ki ben bunu sana ben diyor. Onda çocuğu da olmuyor. Firavun çünkü e, yani kısır, e, bir de cinsi münasebette yapıyorum zannediyor, cinlerle birleşiyor. Asiye Validemiz Allah ondan muhafaza ediyor. Onun için Çocuğu da olmamış, ya diyor bak çocuğunuz da olmadı, ne olur diyor, bu çocuğu bana bağışla bıraktı falan, e tamam diyor. Ondan sonra, e çocuk süt alıyor. O devre süt anne, bütün memleket kurup kiramın evlatlığı oldu. Ama süt anne yok. Yani süt al diyor, Biz diyor, bütün diyor emzikli süt annelerin memesinden emmeyi Musa'ya haram ettik. Haram ettik ne demek? İçemez diyor. Çocuk içmiyor. İçmiyor. Bu kadar insan geliyor. Geçiyor. Efendim ondan sonra kız kardeşi geliyor. Diyor ki video kadın var diyor. Onun sütünü bütün çocuklar kokusu iyi diyor. Onun. Bütün çocuklar alıyor onun sütünü. Diyor onu e getir sen acaba. Getirdiyor mu çocuk öyle tekrar? Getiriyor arasını. Arasını hemen emince evet, tamam. Ancak diyor ki hepsiyle uğraşamam diyor ya. Buradan başka kadar duracağım ben de diyor. Başka çocuğum var. Abisi nasıl olsa o serbest ya. Orada sır yok diyor. Karnım. Evde çocuğu var ben diyor. Nasıl olacak? E bu çocuğu verin bana da ben evde gideyim ben buraya. Nasıl geleyim gideyim her gün falan. Hem de para veriyorum ha. Hem de evine gönderiyorlar. Biz onu sana göndereceğiz buyurdu mu? Ondan sonra, Neler oldu neler. Ama mesele. Vaktin istediğini yapar mı? Yaptırır mı? Yaptırır. Mevla dilerse kurulur işini sert mermere geçirir anın dişini Mevla dilemezse kurulur işini ni muhayyeti yerken kırar dişini Tamam kardeş. <gülüyor> bir daha Aa bu gören muhayyeti azgın kırıldı ya. <gülüyor> kırıldı kardeşim. O görün mermere kafayı üş şey oldu. Tamam <gülüyor> kardeş. Mevla ne isterse onu yapar. Rica Allah'ın ama şu imanı tazeleyelim. Allah'ın kudretini görelim. Şu eski ümmetlerin kıssalarını okuyalım, dinleyelim. İnşallah bu derslerden sonra onlar da yaparız inşallah. Bu ya kıssalarda ya. çok ibretler var. Kur'an-ı Kerim. Hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bile ne buyur? Biz sana kalbini teskid etmek, teselli etmek ve kalbine sebep vermek için bu kıssaları okuyoruz. Okullennet <gülüyor> uslu aleyke minen ba'i rusul, ma'ni sebbitu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 mutlaka ihtiyacı var mımiş Varmış. Çünkü bu Allah'ın kudret ayetlerini okumayanlar da ne Hep böyle sebeplere takılıp kalmak, onları yaratan unutmak gibi bir gaflet arzu oluyor. Allah'ım bizi bu gaflet bir ekaz eylesin. Amin. Şimdi bu derginin çıktığında geçen hafta çıkmış mıydı? Harifan dergisi çıktı size. Gittik Koçavaya. Koçavada ne yaptık, ne ettik? Yediğimiz, içtiğimiz bile... efendim. Ben pek bir şey yemedim gerçi de, efendim. Orada kusura bir anetleyici bizi karşıladı, tam eli şünet. Elhamdülillah. Orada sohbetler oldu, Sultan Murad Hazretleri ziyaretler, oradaki çok önemli bilgiler var. İnşallah bunlardan istifade edesiniz. Fakat esas tabii biz size dualar yazıyoruz, zikirler yazıyoruz. E, namazlar yazıyoruz. Bunlardan e, günlerle ilgili olarak bunlara bakarsınız inşallah. Önümüzdeki perşembe ne gecesi? <gülüyor> He? <gülüyor> regaet gecesi. Hem bir gecesi evet. hem de regaet gecesi. Haftaya bu gece. Yani çift bayram. Zaten Rezebilik gecesi Allah'ın en sevdiği gece. Nereden bir tanesidir. Ve Allah dostlar gece ölmeye dua ederlerdi. Rezebilik gecesinin ibadetle ihya edeme cemiyet vazif olan gece beş geceden. Recep'in ilk gecesi. Bir de geldi? İlk gecesi Perşembe'yi Cuma bağlayan geceye rastladığı için ne oldu? Ee, Cuma ilk Cuma gecesi regaet bir Mübarek regaet gecesi. Ee, onun faziletleri, namazları, zikirleri, ibadetleri inşallah bütün insanları toparlayalım. Şafet'e getirelim. Akşam namazında cemaatle kılalım. Yasir'i de cemaatle kılalım inşallah. Rezaet gecesinde. Ondan sonra e, namazlar bölümünde başında ilk gece o zamanı anlatırız efendim. İlk gece namazları, ilk cuma gecesi namazı. Fakat şimdi ne oldu? İkisi de bir geceye geldiği için biraz tasarruf oldu yani efendim. Ama yine de onun namazında farklı rivayet var, bunun namazına farklı rivayetler var. Bu namazları burada istifade edin. Ondan sonra Perşembe gecesinin namazı, Perşembe günü namazı. Bunlara la amel edin. Şimdi geldik biz kendi size söz verdiğimiz dualardan burada nedir efendim? Başına bir musibet bela gelen kişi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna ille ve İnna ille raji'u Allahu mejduri fi musibeti ve akhirini khayran minha. Bu o kadar acayip say adis ve bu Kur'an kelimesi zaten istircaati var. Rabbim sabrıyla geliyor ama kuru kuruya değil. Mübeşşirussâmirin hangi sabra denilenleri <gülüyor> bizele? Ellezîne izâ asâbethum musîbatu kâlû innâ ve innâ ileyhi râciûn. Bu ne demek? Allah'a ait. Zorunlu mümkün. istediğini yapar. Biz ancak buna geleceğiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû Beyleden geleni sizin biriniz başına gelen her şeyde innâ Hatta ayağının, ayakkabısının balı kopsa, inna illa teslim. Çünkü orada fehim namiline sahip, o da musibetlerdendir. Resulullah zaten birinin eline ufak bir kıymık batmış. Öyle inna illa diye ne geliyor? Ayşehan Demir de büyük bir bela oldu tanetti. Bir de baktı da eline küçük bir şey, e, kıymık girmiş. Ya Resulallah bu kadar inna illa demenin sebebi bu muydu ya? Her, ufak bir şey. Buradır, ya Ayşe. Allah dilerse küçüğü büyük eder, Allah dilerse büyüğü küçük eder. Yani adam kanser olur, her yerini sarmış, Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük düşe bakar, oradan büyük yok, bütün beden gidebilir. Onun için biz onu ufak demeyeceğiz, başa gelen, üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryen sorumlusu. Hemen yani ne diyoruz? İnna illa illa illa illa illa vazi'un. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allah'ın zürmü. Bu dua çok önemlidir. Bu Müseleme annemiz, kocası e, sahabeden Ebu Seleme Hazretleri vefat ettiği vakitte Resulullah'tan işittiğim bir dua var. Kocasını vermesi kadına musibet. İnna lillah okud. O Allah'ın yuhlifi musibeti. Arapçası burada bu dergide en iyisi birinci sahibede. Ne demek? Ya Rabbi bu musibetim bana sevap ver ve bana bundan daha iyisini yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Bu duayı yaptım diyor. Hüsnüm hadisi ya, ben sahih kaynaklarda geçiyor. Bu duanı yaptım ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kimi nasip etti? Rasulullah'a nasip, nasip etti. Kocası rebat etti, kimin anı oldu? Rasulullah. Ne diyorum? Bu duanı yaptım ya, daha hayırlısını. Açtı i̇şte bak. Ara bana bir şey oldu, bu duanı yapıyorsun, daha iyisi. Hangi başta bela geldi, evine bir şey geldi, çocuğuna bir şey oldu, hastalık geldi, bu duanı yapıyorsun hemen. Çok daha hayırlısını Allah nasip edecek inşallah. Mesela evvelce bir hastalık geçirdin şimdi iyileşti. Fakat aklına geldi. Aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne sevap alırsa bu duayı ne kadar okusa olup bir hastalık kadar sevap alıyor yine. Her okuduğunda. Ben kesinlikle okuyabilsem işte ben de biraz unutuyorum. İyisini yaparken işte iğneye batılınca aklına şükür geliyor. Fakat tabi bazı yine telastörü unutuyorum. Ben iyi iğne yaparken okusam 105 yıldır çok sabr alıyorum çünkü ilk hasta olduğumdan beri ve bu devam ediyor. Hepimizin böyle vardır ama bitsе bile hastalık. Yine biz onu hatırladığımız zaman bu duayı okuyacağız inşallah. Resulullah oldu sonunu var Ali. Selle benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da ne diğer başına bela gelende innallah bimeleri bil. Çünkü Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı kaybedince ne dedi? Ya sefa alâ elûzûl. Ey gibi Yusuf'tan dolayı başına gelenlere dedi. Demek onlara İnya'lillah öğretilmemişti. Eğer öğretse Yakup Aleyhisselam onu okuyacaktı. Anladınız mı? Ya bu çok önemli. Eğer İbn-i Abbas'tan evlat ediyor. Her gün başına bir musibet geldiği zaman i̇nyal duasını okursa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 Bunlar kimde Bunun Allah ona cennette bir köşk bina'dan işlerinde, efendim, bütün işlerinde kelime-i tayibeye yakışacak buyurun. La allahe illallah Muhammedun Resulullah. Başına musibet geldiğinde inna illallah ve inna ileyhi vacuhu. Nümmet elhamdülillah, hulaş dediğinde estağfurullah. Devamlı zikir, devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve şakirinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor. Bu benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu? Beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor, seni terk ediyor. Nasıl yaşayacağız? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatırlarsan telkoni siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayın. İnşallah Rabbimiz Fakir Kerem'iyle gündemize bu istircağı inna duasını peşine gelen dua ile birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımız'un mutlaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi dergi çıktı buradan çok iyi istifade edersiniz inşallah. Haftaya zaten rekayet gecesinde Allah bizi kavuştursun inşallah. Meclim-i Şerife kavuştursun inşallah. Faziletlerine ve hareketlerine nail eylesin Rabbimiz sözü elemine. Şimdi gerdiye tarafa ulaştırın. Burada çok ilimler var, çok hayırlar var. Ali Eren Hoca bir yazı yazmış. Efendim diyor ki Nizans İmparatorluğu'nun Hazreti Muameyi sevmemesini anlıyoruz da bu ilahiyatçı hocanın Hazreti Muameyi sevme demesini anlayamıyoruz. Eğli sünnet üzerine çok hassas sahabeyi sevmek üzerine çok önemli İmam Rabbani kaynaklı mektubatta çok güzel bir yazı. Mutlaka okuyun sahabeyi sevme meselesi. Yani anneden adamlar sevmiyorum demeye başladı ya. Resulullah'ın katibini sevmiyorum diyorlar. Böyle bir durumdayız. Onun için burada çok ilimler inşallah istifade edeceksiniz. Efendim? Safer'yle ne alakası var? Ben bir not almıştım ama bunu okursam siz de nezil olduk yani. Hedef'in başlangıcıdır. İnşallah hattı perşembe. Vali Bey, Hazır Oktay Başar, kıymetli, rahmetli ağabeyimiz, onda Vefat Bey'in dönümü geldiğine, Senei Devriyesi, ondan dolayı kendisini rahmetle e, anıyoruz. Bunu buralarında buralarda zaman çok sıkıntı çektik, bu mülalarda ben hapisteyken buralara el koymak istediler, neler oldu falan. O çok yardım etti, çok yani şimdi kabrinde yatıyor, şuralarda güzel, elhamdülillah şimdi rahat rahat oturuyoruz, sohbet yapıyorsak. Allah Teala eczmizah etmesin, kadını nur eylesin, derecesini aa, âli eylesin, e, doktor annemize de Allah acil şifalar ihsan eylesin, abi. ona da çok hizmetler nasip eylesin. Bunlar bir şehadet bu olur. Eşhedü ennâ illâhe illallah, eşhedü ennâ Muhammed, abdûlû ve rasûlû. Kendi ve şehadetleri Rabb'in çene kavurmak, kum nemize nasip eylesin. Abi. Hediyemizi Hacı Vâlî derdi. Efendi Hazretleri ona ne derdi? Hacı vali, hakikaten vali ha! Öyle yalavu kaymakamı gibi değil. <gülüyor> Koymada valiydi, Namaz kıldırmıyordu o haliyken. Sabah namazına cemaate çıkıyordu. Efendi Hazretleri intisab etti, bırakmadı. Ne cemaati terk etti, ne hap işlevleri terk etti. Rabbim de onu rahmetinden terk etmesin. Fazl-ı Keremî'yle ona çok tecelli, ihsan eylesin. Aa, Amin. Abdur Rezak isimli bir efendim, e, üç yaşında yavrumuz. E, tümör e, hastalığı, kansere yakalanmış. Allah bim adi cebalar ihsan edilsin. Cemil dediğimiz hasallah mursun bim adil detler ikram eylesin. Amin. Subhanallah bilmeyin ala Ya Ya Ya Ya ve cennet ve cennet ve cennet ve ve ve ya galen celal-i ikram, madal celal-i ikra. Vallahi çok hayırlı dualı insanlar var ya. Emes hastası, ne kadar hastalık var ya bu veli alemi. Efendim Ayşe kardeşimiz emes hastası olmuş, şifası için dışarıda hizmet eden kardeşinin yakın beyin ameliyatı geçirmiş. Ömür yavrumuz kanser olmuş. Ve nice kardeşlerimiz böyle dua istiyorlar. Hastalık onlar hakkını duyunca kendi hastalıklarımızı unutuyoruz. Ya Rabbi. Sen Fazıl hepsine acil şifalar efsaniyet. Amin. Kertlerine devalar ikram eyle. Amin. Allah'ım şifalarını kalık eyle, Amin. sebeplerini kalık eyle. Amin. Sebeplerini buldur yahu, sebeplerine teşebbüs ettir yahu. Amin. İçimizde ne hastalar varsa yahu, ne hastalarımız da varsa bizden dua edecek. Ve bu fakir dahil olmaktır hepimizin hastalıklarımıza. Acil şifalar efsaniyet. Amin. Fertlerimize devalar ikram eyle. Amin. Noktan yaratıyorsun, ölüleri diyorsun Hastaları iyi etmek sana. Hiçbir şey değil. Ya Rabbi, ol dedi ne oluyor? Ya Rabbi, şifa ya beyle ya Rabbi. Tevala ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, vadesi dolmuş, e, eceli gelmiş olanlara iman selameti, tostu kâkim eyle, kelime-i şahadetlerdi. Buyurun. Resulü en la ilahe illallah Resulü en la ilahe illallah Resulü en la Subhbu kereveline ya Rabbel Alemin, beyah hayrun nasrin, ya hayrul fatih. Her şey ibret alanlardan ey dünya. Amin. Maşina bela gelenlerden ibret almayı bize nasip eyle. Amin. Velakun kavlinden ibret almayı nasip eyle. Amin. Hazreti Kur'an'ın dertlerinden öğüt almayı nasip eyle. Amin. Onun komşularından ölenlerle ibret almayı nasip eyle. Amin. Nebi Kûl Şeyh Radıyallahu Anh'dan ibret almayı nasip eyle. Amin. Allah'ın hazı her ya Rabb'i şükûtumuzu dinleyişimizi ya Rabbi, konuşmadan duruşlarımızı hep ibret eyle ya Rabbi. Ani. Ya Rabbi, hep ders almak nasip eyle ya Rabbi. Üstü kullarına eyle ya Rabbi. Ani. Sünnet seni hakkıyla itibar nasip eyle ya Rabbi. Habibinin dört günü aşkın sünnetinde, bize de hayatımızda ya Rabbi. Hepsini tatbika muhafaza eyle ya Rabbi. Ani. Fırsat ver ya Rabbi. Ani. Şuur ver, felaset ver ya Rabbi. Ani. Basiret sahiplerine nida ediyorsun, ibret almalarını emrediyorsun. Bize de basiret ver ya Rabbi ya Rabbi. Hatta, hat göster ona uymak nasip eyle. Ani mağlup mağlup göster ondan sapılmak nasibim. Allah'ın dinimizi böyle bir dinlerle karban çorman yapmak isteyenleri. Ya Rabbi sen onlara fırsat verme ya Onların hizmet diye gösterdikleri hezimetlerinden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Benim çocuğumu mazur ya İyi niyetlerle kapılmış olanları da bu şirk inikatlarından, bu İslam'dan gayri dinleri tasdiklerden, Müslüman olmadan cennete girileceğini savunmalarından bu fikirlere kapılmalarından kurtar Ya Rabbi, mavazayla Ya Rabbi bizim en büyük değerimiz imanımızdır Ya Rabbi, sen bize malımızdan bin köyünden, en sevdiklerinden daha ziyade senin sevdiğini Habibin sevdiği ismini Müslüman olarak kalmak, Müslüman olarak ölme derdini ihsan Ya Rabbi İmandan sonra kafirlerden değil, gülü bakarak canlı canlı ateşe atılmak gibi bize kerih göster yaramız. Ay, Çirkin göster yaramız. Taviz verdirme yaramız. Ay, ay, ayaklarımızı kaydırma yaramız. Ay, Biri kaydırma yaramız. Şüphelendirme yaramız. Respeselere kaptırma yaramız. Ay, Kalplerimizi kaydırma yaramız. Allah'ın rahmetini hübe ele yaramız. Ay, Müthirrahşeyle yaramız. Allah'ım şu iman selametiyle çene kapamakla sebeyle. Bu dünyanın afatlarından, ya bu kıyamet alametlerinden. Bu kadar sıkıntılardan, tehlikelerden, şantajlardan dolayı bizleri dinimizde en ufak bir tereddütte sevk etme ya Rabbi. Ya Rabbi olan kullarına, sadık olan kullarına, sözünde duranlara, önünde ölenlere ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bu cemaatimiz, dinleyenlerimiz, tabi uzaklardan kadın neredi hepsinde bu dualara ilhak eyle. Bu Allah'a affeyle Cennetini eyle cennetini ve rızanı helal eyle Amin. mutlaka cennete girmemizi nasip eyle Amin. azabından kazabından sana sığındık emin eyle Allah'ın ateşin sesini bile işittirme yâru gösterme yâru sen kazabına çarpılmaktan bizi muhafaza eyle Bize seni gazap ettirecek inançlardan, amellerden bizi muhafaza eyle Amin. ya abdül âlim veyah hayranlarsın cennete yaklaştıracak inançlar, amellerden muhafaza eyle Amin. ateşe yaklaştıracak inançlardan, amellerden ırak eyle Amin. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın sallallahu neler istediyse bize de nasip eyle. Abi. Ya Rabbi o nelerden sığındıysa sana sığındık ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Allah'ın bildik bilmedik yakında gelecekte bütün hayrlar bize nasip eyle. Bildiğimiz bilmediğimiz yakında gelecekte ilerde ne kadar şer varsa bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Abi. Ancak senden yardım istenilir. Ancak senin kapında dilencilik edilir. Sen bizi hala söyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi'le alemin ve ya hıyrun ya suni ve ya hıyrul fatihan. Ailelerimizi yâre eyle itaat, yâre Kuluk çocuklarımızı saliflere eyle, <gülüyor> namaz eyle Kur'an eyle Bir vakit namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle. Allah'ın namazı canımızdan ileri tutmak. Gözümüzün bebeğinden daha ziyade korumak nasip eyle. Allah'ın gözümüzün nuru, aydınlığını namaz eyle ya Rabbi. Kuluk çocuğumuz, ocaklarımızı ocak Kur'an, sünneti ocağı eyle ya Rabbi. Ne alanıza ablara tedbir eyle ya Amin, gelden nâbihundel azâd eyle ya Rabbi. Amin, ruhumat baha ve yâsîn. Allah'a اللهم صل وسلم وبارك Esselamu aleyhi l-mursalihim, elhamd ya Rabbi alemin. Muhammed Mustafa. sallallahu aleyhi ve sellemiyetine hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Kıderdar eyle meclisimizden ya Rabbi. Şefaatlerine, immetlerine müail ve dahil eyle ya Rabbi. <gülüyor> Elimizden tutmasını nasip eyle ya Rabbi. Oylundan <gülüyor> kaymamamız için bize destekli olmasını ihsan eyle ya Rabbi. La sefahe ruhu indi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem-i şahitine. La ruhu her ruhu l-amam tereketine. Efendim, babamız <Sessizlik> ve la ve bulunanların, İsmail ve bulunanların ve bütün müminin, müminin, müminin, özellikle hazım camiamızın eh, abimize, eh, ruhuna el -Fatiha.